Allahü Aalaküm, Bismillahi Llāhī Llāhī Llāhī. 'ala Rasulīna Muḥammad wa 'ala 'Alīhi wa saḥbī ajma'īn. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Menan, ya Kereem, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mawlana İmam Rabbani, Kaddes Allahü Sırhü İnsanın yediği lokmaya dikkat etmesi lazım gelir buyurdu. İnsan mükerremdir, muhteremdir, her bulduğunu ağzına atamaz, her bulduğunu içemez. Önce helal mı, haram mı şeriat bakımından bu alınan gıda veya meşrubat helal mı, haram mı önce bunun kontrolü ondan sonra alınması gerekir buyurdu. Çünkü insan başıboş yaratılmadı, insan başıboş yaratılmadı, insan başıboş yaratılmadı. Araziye böyle salınmış, nasıl istersen öyle otla misali varlıklar gibi yaratılmadı. Ki aklına gelen şeyi istediği gibi yapsın. İnsanın Rabbisi vardır, Rabbisinin razı olduğu işler vardır, razı olmadığı işler vardır. Bütün Peygamberleri Allah Celle Celaluhu razı olduğu ve olmadığı şeyleri kullara bildirsin diye gönderdi. Onun için, onun için Allah Celle Celaluhu'nun bu elçilerine kulak vermek gerekir, bunları dinlemek gerekir. Sultan devamla buyuruyor ki, وَالْمَحْرُومُ مِنَ السَّعَادَةِ Mutluluktan mahrum olan insan, bahtiyarlıktan mahrum kimdir bilir misiniz? Men يَكْتَز۪ي خِلَافَ مَرْض۪ي مَوْلٰهُمْ Rabbisinin razı olmuş olduğu işin tam tersini, tam tersini, yerine getiren bir insan Saadetten mahrumdur bu sıkıntı ve stresten kurtulmayacaktır ve mahrum saade, Saadetten ve mutluluktan mahrum olan insanlar <gülüyor> yaptığııyı Hlaffennar mevlahu Allah Celle Celal onun razı olmadığı şeylere eden, o tarafa Peki heves eden insandır ve yetasarrafu fi mulkihi ve milkihi bile iznihi. Allah'ın mülkiyetinde olan işlerde peki Cenab-ı Hakk'ın mülkünde peki Allah'ın izni olmadan, Allah'ın peki müsaadesi olmadan kendi kafasına göre tasarruf eden insan, insan bunun mutlulukla ve saadetle alakası ve ilişkisi yoktur. Ve yetasarrafu fi ki bu bila iznihi cenab-ı hakkın malik olduğu cenab-ı celle celal otoritesinin de sultasının hakim olmuş olduğu alemde bila iznihi onun izni ve müsaadesi olmadan iş işe girişen tasarrufta bulunan insandır bedbaht olan insan bahtiyarlıktan mutluluktan mahrum olan insan budur Öyleyse يَنْبَغِ الْاِسْتِحِيَاءُ حَيْسُ يُرَاعُونَ رِدَ السَّاحِبِ الْمَجَازِينَ Allah'tan utanmak gerekiyor, Mevla'dan haya etmek gerekiyor. Niye? حَيْسُ يُرَاعُونَ رِدَ السَّاحِبِ İnsan dünyadayken hakiki, amiri, hakiki, Kendisinden büyük olan kişilere, rızasına ee, değil de yani insan hakiki amiri yok, mecazi amirinin rızasını dikkate alıyor insanoğlu, ne o bir insan mesela. Bir insan bir insan ki o insan da yani mecazen e, amirdir bir yerde. Asıl amir Allah Celle Celaluhu. Hakiki amirin rızasını gözetmiyor. Ya mecazi, mecazi, mecazi amirinin dediğini dikkate alıyor. Yahu Allah'tan utanmak lazım. Sultan 3. Mustafa'ya bomba getiriyorlar Osmanlı padişahı. Padişahın diyorlar, bu diyorlar iyi bir silahtır diyorlar. İşte şöyle yapar böyle yapar vesaire. Ne yapar diyor? Diyor ki işte efendim bu böyle bir bomb yaptığı zaman on kişiyi, yirmi kişiyi bir anda öldürür diyor. Ne ne ne ne diyor? On kişiyi, yirmi kişiyi bir anda öldürür diyorlar. Bu böyle bir bombadır diyor. Dolayısıyla bizde yani bunu yapalım, kullanalım, işte böyle öldürelim diyor vesaire. Ulan götürün bunu diyor. Allah beni diyor dünyaya insan öldürmek için göndermedi. Öldürmekse, öldürmekse öldürmenin de bir yolu yordamı vardır diyor. Hatta İslam fıkkında vardır. İnsan, Müslüman, asker, düşman askerle savaştığı zaman kılıcını, kılıcını sokacak, bırakacak. Savaşta düşmana kılıcını sokacak bırakacak, bıçağı sok, kılıcı sok, bir de içerisinde böyle civatayı anahtarla çevirir gibi kılıcı veya bıçağı adamın bünyesinde bir çevir böyle. Çünkü eskiden yani İslam'dan önce biz savaşlarda öyle yapardık. Bıçağı sokup da sağa doğru çevirdiğiniz zaman oyuyorsunuz adamın etini, yara kolay kolay iyileşmiyor. İslamiyet diyor ki tamam kılıcını kullan, bıçağını kullan ama sok, Adamın işi bitti mi tamamdır. Bir daha bir daha sen bunu sağa sola çevirmek suretiyle matkapla delik açar gibi adamın vücudunu incitme. Niye? Amirin, asinin amirin, hakiki amirin kendi yaratmış olduğu mülkte istediği gibi tasarruf edilmesini istiyor. Bir insanı gene öldürürsün savaşta ama gözünü oymak yok, kulağını kesmek yok, burnunu peki yani kesmek yok. Adama fıkı tabiriyle müşle yapamazsın. Niye? Niye sen kanun adamısın? Senin amirin var. Sen laf dinleyen bir insansın. Orada nefsine peki takılıp da istediğin şekilde tasarrufta bulunma yetkisini Allah Celle Celalü sana vermedi. Muhyiddin İbn Arabi kudüsleri buyuruyor ki insanın yaşamış olduğu memleket memleket memleketi kübra diyelim diyor. İnsanın bedeni ise memleketi suğra'dır. İnsan da bir memlekettir. Ama ne güzel tabir. İnsan da bir memlekettir, bir ülkedir diyor. Nasıl ki yaşamış olduğun, ayaklarınla basmış olduğun, bu topraktan ülkeyi muhafazaya dikkat ve özen gösteriyorsun, amirinin dediği şeyleri yapıyorsun, aynı şekilde insan, Allah Celle, Celle kendisine ihsan etmiş olduğu şu beden mülkünü de muhafaza etmeye memurdur, memurdur, memurdur allah Teala insan boğazını çöp tenekesi olsun diye yaratmadı. İnsan halkalı çöplüğü değil, umraniye çöplüğü değil. Ne buluyorsan at, ne buluyorsan at, ne buluyorsan at, insan bakmalı etmeli. Yahudiler peki hayvan kesiyorlar fakat papaz denetiminde kesiyorlar. Papaz geliyor, e, hayvanı kestiriyor ve hayvan üzerine koşer diye damga basıyor. Bu hayvan Yahudi dininin gerekleri ve usulü üzere kesilmiştir. Ey Yahudi rahatlıkla yiyebilirsin diye. Herkes kendi davasına, herkes kendi inancını yaşama gayreti içindeyken benim peki yediğim içtiğime dikkat etmemenin hiçbir mantığı ve manası yoktur. En büyük kemalat, en büyük manevi güzellikler, bakıyorsun ki o, o güzelliklere sahip olan insanların karakterlerine karakterleri içerisinde bir şey göz kamaştırıyor. Yediklerine içtiklerine son derece dikkat ediyorlar. İmam-ı Rabbani Kudüs'e ince şeylerden bahsediyor, bazen kafamız almıyor, bazen diyoruz ki uf ama derin gitti ya, ya bunlar devre geçik bilgileri almıyor kafa, almıyor kafa, yani hatlar tıkandı senin anlayacağın, evlerin e, eski su boruları içi icabında küflendiği zaman su doğru akmıyor gibi mi ne olduk? Cenab-ı Celle Celaluhu hepimizi muhafaza eylesin. Cüneydi Bavdadi Kuddize konuşurken dili azıcık böyle takılıyordu sağa sola böyle. Sanki biraz pepelik vardı dilinde. Dediler ki, Efendi Hazretleri bu ne hayrola bu, bu, bu rahatsızlığınız nereden kaynaklandı? Yahu dedi, dünyaya geldiğim zaman benim nur topu gibi bir çocuktum dedi. Babam bir gün evden çıkarken anama dedi ki, anası da cariyeydi. Anasına dedi ki, e, hanımına dedi ki babası, hanım bak bu çocuğa senden başka kimse affedersiniz meme vermeyecek, süt vermeyecek. Babam bu tembihi yaptı evden çıktı. Sonra az bir şey sonra komşu hanım geldi dedi. Kadın beni bir gördü, aa bu nur topu gibi bir çocuk vesaire. Kadınlar sevdikleri çocuklara hemen affedersiniz süt vermek istiyorlar. Kadın hemen efendim göğsünü çıkarttı. Cuneyd-i Bağdadi'ye süt verdi. Derken babası da evde bir şey unuttu. Tekrar eve gelmesi gerekti. Eve girdi baktı ki komşu hanımı Cuneyd-i Bağdadi'ye süt veriyor. O an adam haykırdı. "Hanım!" dedi. Kadın jazidi ki, "Buyur efendili. Ben sana demin ne söyledim? Senden başka buna kimse efendim süt vermeyecek demedim peki. Ay şu bu vesaire falan filan." Dedi ki Cüneydi Bağdadi, işte o hanımın sütünde, o hanımın sütünde şüpheli gıdalardan alıntı vardı dedi. Daha önce kadının yemiş olduğu yemeklerde ufak bir şüpheli gıda karıştı kadına, o, o gıdadan hasıl olan sütten dedi, benim bu dilim takılıyor konuşurken dedi. Akşam yediğim şüpheli, sabah yediğim şüpheli, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi yediğin haram, içtiğin haram, giyindiğin haram, Allah senin duanı niye kabul etsin? Allah senin namazını, nazı, niyazını niye kabul etsin? İnsan duasız yapamaz ama Yahya bin Muaz Kudüs'e sırrı buyuruyor ki duaya dikkat edin, dua Müslümanın peki anahtarıdır. Anahtarıdır fakat bu anahtarın iş görmesi, dişlerinin tam olması lazım. Dişlerinin peki olması gereken dizide ve düzende olması lazım. Anahtarın bir dişi uzun veya kısa olsa, kırılsa anahtar iş görmüyor. Dua anahtarının iş görmesi ise, iş görme dişçenin tam olması gerekiyor, onun dişleri ise helal gıdadır diyor haram ve şüpheli şeylerden sakınmaktır diyor. Öyleyse, öyleyse, öyleyse anahtarın dişlerine dikkat, anahtarın dişlerine dikkat, anahtarın dişlerine dikkat. Hatta ve hatta haram ve şüpheli şeyle beslenen insanın yüzüne Allah Celle Celaluhu bakmıyor. namk diyor ki, İbrahim-i Lübnan dağlarındayken diyor, çevresinde diyor. Bakkaldan diyor, hurmacıdan diyor bir miktar hurma aldı diyor. Hurmayı alırken böyle üst üste tablolar vardı böyle. Alttaki tabladan hurma alırken üst tabladan bir tane hurma düştü aşağıki tablaya. Demek ki kalite farkı var. Üstteki tablanın hurması biraz daha kaliteliydi herhalde ki sonra şikayet söz konusu oldu. Alttaki peki tabladan hurma alırken üstten de düşen bir hurmayı aldı, kese kağıdına koydu. Verdi bakkal Tarttı aldı gitti ve neticede hurmaları yedim dedi ve dağda böyle uyurken bir ağaca yasılı vaziyette görüyorum ki iki tane melek geldi dedi. Birisi öbürüne dedi ki şu İbrahim Etten, bu iyi bir kuldur buna bir teveccüh eder misin etmem diyor. Ya işte bak bu şudur budur evliyadır falan filan etmem dedi. Niçin dedi? Demin dedi hurma alırken dedi üst tabladan düşen hurmayı da alttaki tablan hurmalarına katara kaldı dedi. E kalitesi düşük olan hurmaya kalitesi yüksek olan tek bir hurma katan bir adamın teveccüh ile mecume ile alakası olmazdı. Tebecü etmediler. Sonra yandı, yakıldı, ağladı. Ondan sonra ağzını, burnunu topraklara sürdü, affettirdi kendisini de. Ondan sonra tevcüdlerine mazdar oldu. Onun için okunan Kur'an, onun için, onun için peki çekilen tespiyat bana gereği gibi tesir etmiyor. Çünkü, çünkü benzin'e su karıştı. Arabanın benzinine su karıştıktan sonra istediğin kadar marşa bas, yapar, motor marş yemeyecektir. Niye? Son benzini aldığın istasyon, benzine su karıştırmıştı. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi vardı, Osmanlı'nın son Şeyhülislamlarındandır. Hemşehrinize gelmiş Erzurum'dan bir şeyh efendi gelmişken efendi hazretlerini bir göreyim dedi. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'yi. Geliyor Musa Kazım Efendi'ye İslam'ı da ziyaretine ve diyor ki eee, işte nasılsın, iyi misin vesaire. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi son derece memnun kaldı. Ve dedi ki, efendi hazretler bu akşam bizim eve gidelim, bir akşam yemeği yiyelim, e, peki dedi geleyim dedi. Geldiler peki sofra neyse kuruldu. Şeyhülislam Musa Kazım efendi gelirken yoldan pirinç almış bir bakkaldan sonra hanıma dedi ki bize çabuk pilav yap dedi pilav geldi, sofra kuruldu, nesil pilav geldi, buyur Şeyh Efendi dedi, ye dedi, yemem dedi. Buyur Efendi Hazretleri ye, yemem dedi. Ya işte yapma etme ne olursun bak geldik işte eve vesaire, yemem dedi. Şeyhülistan Musa Kazım Efendi ısrar edince, Şeyh Efendi elini pilava soktu, pilavı sıktığı gibi kan damladı. Dedi ki hoca, hoca hoca, bu pilavı dedi, almış olduğun rüşvet parasıyla aldım dedi. Bunu yemek caiz değil. Artık mukayeseleri siz yapın. Herkes ne yediğini ne içtiğini biliyor. Bir takım hakikatleri ben göremiyorsam o yok demek değildir. O yok demek değildir. Vardır o hakikat ama benim gözlerim onu görecek kıvamda olmadığı için inkar lazım gelmez. Yarasa yarasanın gözü yok. Allahü Teala hayvana göz vermedi. Hayvan elektromanyetik dalgalarla yönünü tayin ediyor. Ama hayvan güneşi görmüyorsa güneş yok mu diyeceğiz şimdi? Benim birtakım his ve duyularım köreldiyse haklı hakikati göremiyorsam e yok ya böyle şeyler vesaire falan yok. Bu kafa kafa değil. Allahü Teala bu erozyana maruz kalmaktan hepimizi masunu mahfuz eylesin. İnsan mecazi amirini dinliyor, yani şu dünyadaki amirlerini dinliyor ama gel gelelim peki hakiki amiri olan Cenab-ı Hak Celle Celle dinlemiyor e orada peki yani hayasızlık edepsizlik yapıyor, olmaz. وَلَا يُرِيدُونَ فَوْتَ دَكِكَ فِيَذَا insanlar, insanlar am, mecazi amirlerini dinlerken tek bir yani dakikayı bile es geçmiyorlar. Her an, her an, acaba amirim ne diyecek, ne yapacak diye titriyorlar. Asker ağacın altında uyuyormuş, oradan da komutan jiple geçiyormuş. Bakmış ki asker hala uyuyor. Şoför demiş ki oğlum dur bakayım, in aşağı demiş, git şu ağacın altında uyanan, uyuyan askeri demiş, çağır burayı demiş. Gidiyor neyse, şık, şık kalk lan diyor. Ne var diyor, komutan çağırıyor, tabii kalkıyor, fırlıyor, geliyor, bir esas turist selam, melam, tamam. Komutan diyor ki ona, ulan diyor, ben buradan geçiyordum diyor, sen bana niye selam vermedin diyor. Komutanım diyor, uyuyordum diyor, görmedim. Peki görseydin ya, bam bir tane, görseydin ya, görseydin ya, görseydin ya, Dünyanın amirlerine bu denli ihtimam gösteririz. Onlara peki saygıda ve hürmette tehavvim ve tekasül tembellik göstermeyiz de Mevla'ya iş geldim işte böyle zikzak çizeriz. Efendi Hazretleri Kuddise Sirru 4 yaşındayken anasıyla birlikte inek ot atıyordu, affedersiniz. Hayvan tam sınırda otluyordu. Kendi tarlaları, komşunun tarlaları tam sınırda ot Hayvan bir anda yani ani bir refleksle komşunun tarlasından bir bağ ot aldı. İşte bir, bir, bir, bir e, yemeklik ot aldı. O da gördü onu. Anasını dedi ki ana dedi, bir daha dedi ben bu ineğin sütünü içmiyorum dedi. Hani derler ya adam olacak çocuk falan işte gerisi sen taamla. Ve mevlaumul hakikiyo, <gülüyor> halbuki insan hakiki mevlası var ya, gene insan hakiki mevlası sahibi ve amiriye kadnahum anel umur <gülüyor> el gayr el merdiyeti bi't'kid ve'l mubalageti. İnsanın hakiki amiri olan Allah Celle Celaluhu üzerine basa basa basa basa basa razı olmadığı işleri insana yasaklıyor. Allahu Teala mübalega yapıyor, bir kere söyleyip geçseydi gene tamamdı ama kaç ayette, nice ayette, yediklerinize dikkat, yediklerine dikkat, Kur'an bunu amirdir. Bu işin ne kadar ciddi ve hassas olduğunu elin gavuru bizden çok daha iyi biliyor. Ve bize uyguladıkları metotlarda haram ve şüpheli şeyler yedirmeyi hedef görüyorlar. Amerika'nın PL 480 projesi var. PL 480 projesi var. PL 480 projesi neyi ihtiva ediyor? Milletlerin gıda ve beslenme sistemlerini allak bullak etmek suretiyle onları çürütmeyi, eritmeyi ve yok etmeyi hedefliyor. Lord Gurzon İngiltere Başbakanı Çanakkale harbi sırasında diyor ki bu Türklere diyor Kur'an'dan ayırmadıkça bu adamları mağlup etmenin imkanı yoktur diyor. Yapılacak yegane şey bu adamlarla Kur'an'ın arasına hendekler koyalım, barikatlar koyalım diyor. E Kur'an ihtiva etmiş olduğu temel meseleden bir tanesi de Aha bu beslenme meselesi bu gıda meselesi onun için mesele ciddiyedir alınan gıdalar insanların karakterlerini yönlendiriyor Bak burası mühimdir. Alınan gıdalar, insanların karakterlerini yönlendiriyor. İnsanların bir takım değişik istikametlerde alet sahibi olmasını gerektiriyor. Ama müsbet, ama menfi. Cezayir'de, Cezayir'de bir Müslüman katliamı var. Hatta buradan bazı zenginler oradaki hükümete destek veriyorlar, yardım bile ediyorlar. Orada Müslümanlar, Cenab-ı Celle Celaluhu onlara da sabır metanet ihsan eylesin, bize de tüm Müslümanlara. O Müslümanlar, hani bir insan boğazlanıyor, Cezayir bir mezbaa gibi oldu. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Saldıracak olan askerlere, devletin askerlerine aspirin gibi ilaçlar veriyorlar. Katliamdan iki saat önce adam o ilacı alıyor, o ilaç alındığı zaman vücutta bir takım duyguları galeyhane getiriyor. Bu duygu adam öldürme duygusu. Adam mutlaka kan görmek istiyor. Mutlaka kan görmek istiyor. Ellerinde balta. İki sene önce Ramazan ayında oruçluyken 450 tane Müslüman kafasını baltayla kestiler. Adam o ilacın tesiri geçtikten sonra kendine bakıyor üstü başıkan ya ben ne yaptım diyor ya vesaire falan filan. Amerika'da spreylerle duygular yönlendiriliyor. Bizde de yani yavaş yavaş başlayacak. Çünkü yani batı ile entegrasyon var. AB'ye uyacağız. İşte onların kültürleriyle kültür kültürleneceğiz güya vesaire. Sanki insan değiliz şu an. Ne no. Diyelim mesela şu Manyasizade Caddesi değil mi? Draman'a giden cadde. Hani şu belediyenin sivrisinek salmak için bazı arabalarla böyle duman yapıyor ya, böyle sinekleri kovalıyor. Aynen böyle, efendim sprey arabaları var böyle, giriyor şu caddeye, buradan bir başlıyor spreylemeye bu caddeyi, o koku kimin burnuna vuruyorsa adam doğru zinaya gidiyor. Öbür caddeye efendim içki ve şarap kokusunu sprey olarak basıyor. O koku kimin burnuna vuruyorsa doğru içki içmeye. Öbür mahalleye, öbür sokağa efendim, kumar ve pişti kokusu, o koku kime vuruyorsa, doğru o tarafa. Yahu bir sprey, yahu yani nahoş, hoşa gitmeyen insan fıtratıyla taban tabana zıt olan bir koku bir <gülüyor> demek insanı eğer harama sürüklüyorsa, peki yediği içtiği haram olan bir adamın yapmayacağı hiçbir şey yok. Vazgeçer hım vazgeçmedilir kan Allahü Teala kullarına peki bu kadar peki üzerine basa basa yasak koyuyor iki bulunuyor yine de peki insan yine de insan bildiğini yapmaktan vazgeçmezse bunun da hesabı mutlaka görülecektir. Vahum la yel tefituna ileyi asla peki allah Teala bu kadar konuşur, Mevla bu kadar enbiya gönderir, bu kadar peki yasaklar, bu kadar emirler vesaire irad buyurur, insan hiç o tarafa bakmayacak. Eyh hesapulesan insanı en yitrakı şuda. İnsano başıboş peki terk edildiğini mi zannediyor dünyada. Yani sanki Allah Celle Celalü dedi ki ben bir dünya yaratayım he, Bir avuçta kul yaratayım. Evet. Sonra ondan sonra nimetlerini yaratayım, sularını yaratayım. Kolum al sana efendim bir tarla. istediğin gibi ye, iç, oynasın öyle mi? Yok. Ya de sıkarım diyor cana bak Ellecelalo. Mülk benim, benim mülkümde, benim mülkümde benim dediğim şekilde tasarruf edeceksin. Dükkanını kiraya verdiğin zaman, kiraya tutan kiracıyla kontrat yapıyorsun. Diyorsun ki bak dükkana efendim şöyle şöyle şöyle muamele yapacaksın. Duvara benden izinsiz çivi bile çakmayacaksın diyor. Ki ev mal sahibim, o mülkün sahibi sana dükkanı vermiyor. Sana dükkanı vermiyor, sana dükkanı vermiyor, sana dükkanı satmıyor, sana kiraya veriyor. Kiracı, dükkan sahibinin istediği şekilde dükkanı kullanırsa ona dokunmaz. Tamam mı? Dur kardeşim der. Hatta ve hatta kirasına bile zam yapmaz. Niye? Yahu yani ben bu dükkanı kullansaydım, bu evi kullansaydım, bu kadar temiz kullanamazdım. Lan sana helal olsun, sen oturmaya devam ettin ona. Peki, dünyada Allah'ın mülküdür. Mevlana'nın buyurduğu gibi bize Cenab-ı Hak burada kiracı olma yetkisi verdi. Kiracı bir yerde kiraladığı yerde istediği gibi tasarruf edemez. Sen de ben de aynen böyleyim. Et, kemik, beden bu da Allah'ın mülküdür. Bunda tasarruf ancak onun izine tabidir. Bu mantığın böyle Müslümanın beynine... Kafasına, kalbine yerleşmesi gerekir, gerekir ki güzellere muvaffakiyet müyessel olsun. Resul-i Ekrem buyurdu ki, دَعْمَا يُر۪يبُكَ ke مَا لَا ke. Önünde şüpheli bir şey var değil mi? Eyvallah! Şüpheli olanı bırak, gönlünün rahat edebileceği, rahat ve huzur içerisinde yiyebileceğine meylet diyor Resul-i Ekrem. Hz. Peygamber buyuruyor ki, ben hayatımda dört kere, dört kere, dört kere helal bildiğim şeyi haram korkusuyla yemedim diyor. Helaldı ama ya ola ki he, bir şey karışmış olabilir değil mi vesaire. İnsan bazen de içinden gelen duyguya kulak vermesi lazım. Buna tasavvufta khawatir deniyor. İnsan bir anda içinden mesela bir duygu galeyana geldi değil mi? Eh, ona kanı kulak vermesi bazen çok uygun oluyor. Geçenlerde Sultanahmet'e gidiyorum kitap almaya. Ee, Hava da biraz kararmış gibiydi. İçimden bir duygu dedi ki ya bugün gitme bak dedi yağmur yağar vesaire. Hepimize olan şeyler bunlar. Dedim ki ya sen nesin Allah aşkına ya sen şeyh misin? Eyl-i keramet misin? Bırak bu işlerini ya yürü git. Gittik onda kitapları aldım. Azizin bir yağmur başandı. Ben eve 3 buçuk saatte geldim. 3 mil buradan Bolu'ya gidersin. Şimdi yiyorsun değil mi, içiyorsun değil mi? Ulan ola ki bunda bir şey olabilir. Basket kardeşim, boş ver ölmesin ya. Bilekiz kazanırsın. Mevlana Şibli teala bir şey yiyeceğe zaman imam kuşeğini söyler, elini böyle uzatırdı, şu baş şu şadet parmağı böyle te te te te te te te te oynardı böyle yeme yeme yeme şüpheli. Zununu müslük kütlesi sirri yerken eğer yediğinde bir şüphe olursa bu eli Eline koluna yükleniyor böyle almak için fakat kolu birisi geri çekiyordu böyle. Yükleniyor olacak el gitmiyor geri çekiliyor. Yeme, yeme bak ihtiyat insanı nereye götürüyor. Sultan Abdülaziz Han cennet mekan buradan Avrupa'ya ilk seyahate giden Osmanlı padişahı odur. Abdest suyunu beraberinde götürmüştür. Dediler ki padişahım Avrupa'da şahane sular var vesaire, yahu dedi bu elin gavuruna güven olmaz dedi, abdest suyu isteriz dedi onlardan içine atarlar bir şey dedi bizi öldürürler dedi, en iyisi ben işimi sağlama alayım, dede, dede, Avrupa'ya seyahate gitti zaman abdest suyunu beraberinde götürüyor, efendi. Peki. Allah Celle Celaluhu bu kadar ısrar eder Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kul peki, kullar peki ve ömle yedde fitne ile asla, asla ve katta Cenab-ı Hakk'ın peki yaptığına iltifat etmez. فَهَذَا فَك۪ي هَلْهُوَ اِسْلٰمْ اَمْ كُفْرُونَ Söyler misiniz? diyor. Bu kulun yaptığı Müslümanlık mı, gavurluk mı, kafirlik mi? diyor. Çok ağır konuşur. فَهَذَا هَلْهُوَ اِسْلٰمْ اَوْ كُفْرُونَ Peki bu İslam, bu Müslümanlık mı, yoksa kafirlik mi, gavurluk mı buyuruyor? فَلْ o تَفَكِّرًا Çok sağlam düşünün, inceleyin, sık düşünün, kimyevi düşünün yani böyle, baktığınız zaman delici bakışla bakın bu işlere. Cenabı Hak bizi böyle eylesin. Bulunduğumuz ortam maalesef gayrimeşru olduğundan, Gönenli rahmetli Mehmet Efendi'nin dediği gibi haram helal var Allah'ım, rezil kulun yar Allah'ım, Mün efendim, dal budak saldığı bir ortam olduğu için böyle dondurma gibi eriyoruz bu konularda. İnsan soğuk bir taşın üzerine oturduğu zaman taşın soğukluğu vücudunun ısısını çeker ama insan o an onun farkında olmuyor. İnsan o an onun farkında olmuyor. Şimdi sen de ben de böyle bir yani küfür taşının üzerine oturmuş bir halimiz var ki taş o Müslümanlığın bize vermiş olduğu sıcaklığı ve o harareti böyle emiyor emiyor emiyor emiyor zannediyoruz ki biz hasta olmuyoruz veya biz gene iyiyiz. Ya 10 dakika sonra başlıyor karnın gurur yapmaya. Ayak yoluna zor gidiyorsun. İşte küfrün, işte efendim yani islamsızlığın, insana nüfusu da böyle oluyor. İslam'ın hakim olmadığı, İslam'ın umde ve prensiplerin hakim olmadığı bir toplumda bir toplumda yaşamak yani uzun süreli yaşamak mümkün değil. Bakın suyu bulanık olan bir nehir, bir Sakarya Nehri düşün yani böyle sarımtrak akıyor. Bazen tırak akıyor. Suyu farklı renge sahip olan bir nehir denize karıştığı zaman, denize karıştığı zaman bir müddet daha, bir müddet daha varlığını devam ettirir. Yani bakın denize döküldüğü yere o orası böyle sarımtrakdır. Denizin kendi öz rengi yok orada. Farklı bir su, bir nehir, bir ırmak denize döküldüğü zaman hala kendi rengini ve kalitesini belki bir müddet daha devam ettirir ama sonunda sonunda artık nehrin suyu denize karıştıktan sonra nehir diye bir şey kalmıyor. Şimdi ortam gayrimeşru, haram helal birbirine karma karışık bir halde. Her taraf toz duman. Biraz belki direnebiliriz diyelim. Nehir suyu gibi <gülüyor> bu ortama bulaştıktan sonra biraz daha gidebiliriz. Ama bunun gerisi, bunun gerisi sen de ben de bu toplumun bir çocuğu olmak e, durumu hasıl olacaktır. Onun için ihtiyat, ihtiyat, ihtiyat, ihtiyat. küle nefsin tuhkeru alâ her insan kalbindeki duyguya göre mezardan kaldırılıp Allah'ın üzerine gidecektir. Temenewal <gülüyor> kefarate fomayghum, kafiri seven onunla daradardır. Vola yinfa'u amelu şeyyan ve o insana hiçbir ameli namaz niyaz tarikat marikatta falan vesaire Sadece bildiğin kadar fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa Sawa sellem. Hadi diyelim Avrupa'ya karıştık, entegrasyona girdik, Avrupa'yla bütün olduk vesaire. Adam yemeğini bile dayatıyor sana. Bir sürü İtalyan yemekleri, yok Amerikan salatası, yok İtalyan pizzası, yok bilmem şunlar bunlar vesaire falan. Allah'ın nimetlerin isimlerine bile gavur isimleri koyduk. Washington portakal, yok bilmem ne işte efendi, bilmem ne eriği, yok Napolyon kirazı falan filan. Bunların da bir gün hesabı sorulur. Vamla <gülüyor> fatetil fırsat henüz kaçmış değil. Yümküne en yüte tedarik Yani şimdiye kadar kaçanların tedarik edilmesi ay estağfurullah deyip de peki yapamadığımız şeyleri tekrar peki tedarik edilmesi gerekir diyor. Sen de yaparsın bu işleri diyor. Eğer varsa böyle kusurumuz. Aman ha, aman ha. Etay binetden bir kemen la. Tövbeden bir insan, yanlışlarına, yamuklarına, peki günahlara tövbe bir insan günahsız gibidir, o efendim tertemizdir, akupak gibidir. Allahü Teala kiri verdiyse kiri çıkaracak sabunu da vermiştir, deterjanı da vermiştir. E bunlar varken ben kirli, kirlendim deyip de oturan bir Allah'ın kulu gösteremezsin, çaresi var. Yani biz melek değiliz, insanız, e nefis denen nesne var bizde haliyle, isteyerek istemeyerek bulaşıyoruz. Amma ve lakin kirlenmek var ise o kirden demek ki patlanma imkanı da vardır. Bu hadis-i şerif ettaf menzem-i kemel lazım bele. dil lilmukassirin. Bu konuda peki gevşek davrananlara birer müjde olsun. Bir müjde de acizane ben size vereyim. eklem ekrem buyuruyor ki bir insan bir yerde, bir insan bir yerde bir günah işlese, bir suç işlese Allah'ın şöyle bir takdiri var, o yer, o yer ahirette insanın aleyhine şahitlik yapacak. Ya Rabbi benim üzerimde şu haramı yedi, benim üzerimde şu günahı işledi, şu zinayı yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı vesaire, yer konuşacak. Oradaki bitkiler aleyhine şahitlik yapacak. Bugün İngiltere'de bile suçluluğun tespitinde tabiattan istifade ediyorlar. Yani ne o cinayetin işlenmiş olduğu yerde ki otlardan vesaire izah uzun gider anlatırım ama vakit yok. Neticede peki Resul Ekrem 1400 sen önceden buyuruyor insan nerede hangi toprak parçasında ve yerde bir günah işlese orası hemen kayıt yapıyor. Her tarafımız ajanla ve casusla dolu senin anlayacağın. Neticede, neticede resul Ekrem buyuruyor ki insan orada işlemiş olduğu günahı tövbe ederse oradaki bitkilere, oradaki toprağa vesaire o günahı unutturur diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da vardır. Bir insan peki günahı bilmekle beraber bu haram yenmeyecek. Faiz yiyorsun mesela maazallah Allah düşürmesin. Yani resul Ekrem buyurdu ki bir lira faiz yeme, bir kuruş faiz yeme insanın kendi anasıyla otuz veyahut da bir rivayet otuz kere zina yapması kadar vebaldir, günahtır diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i şiddet gösterdiği yerde, benim de, hocamın da, diğer zatların da, senin de şiddet göstermen gerekiyor. Dinin peki sıktığı civataları, kimsenin gevşetme hakkı yoktur. Dinin sıkmış olduğu musluğu, kimsenin peki gevşeye alması mümkün değildir. Hele ve sarraşşaksun hale Türkiye'deki bankaları kim çalıştırıyor bugün? Müslümanlar. Bakalım bunun hesabı nasıl verilecek? Fele olsar <gülüyor> şahsın ale zennbi ma vücudiz insan bak Allah celle celal bu kadar ısrar ediyor boğazınıza dikkat edin bu enbiya'nın söylediklerine pür dikkat kesilin derken bir insan gene hala bildiğinde peki ısrar ederse hala bildiğim bildik öttürdüğüm güdük diyorsa peki ve ferih biha yaptığından böyle memnun kadırcasına da efendim Sevinç ve süror ortaya koyarsa, fuhuva minafikun, fuhuva minafikun, fuhuva minafikun. Bu adam münafıktır. Bu iki şahsiyetli bu. لَا تَرْفَعُ سُورَةُ إِسْلَامِيَ حُقُبَتَهُ Onun yani böyle görüntüye bakan, zahire bakan Müslümanlığı ona gelecek olan cezayı önleyemeyecektir. Din aksesuar dini değildir sadece. Görüntü var ama görüntün arkasındaki durumun da sağlam olması gerekiyor. Ne tarfa sırrı İslam'ı hukmeto Aliül Kari menasikül hac'inde diyor ki insan hacca giderken birçok şeye dikkat alması lazım. Önce hacca giderken kullanacağı para saf helal mı değil mi? Helal mı değil mi? Buna dikkat edecek. Niye? Haram parayla hac ne oluyor ki? haram parayla cami yaptırıyor vesaire olmaz kardeşim. Helal süpürgesiyle cami süpürülmez. Dikkat et. La تَرْفَعُوا سُورَةِ اِسْلَامِ O insanın peki bu efendim görüntüye bakan İslam'ı ve hatta İbn-i Abid'in söyler kitabında e Ahkamul hisbe yani İslam devletinde belediye zabıtasının görevleri nelerdir? Bu başı başına bir ilim dalıdır İslamiyette. İslam devletinde belediye zabıtası lokantacıları denetlerken nasıl denetleyecek? Kasapları denetlerken nasıl denetleyecek? Manifaturacıları denetlerken nasıl denetleyecek? Esnafan her kesimini, her kesimini denetlerken nasıl denetleyecek? Bir ahçının mesela yemek pişirme ve kotarma konusundaki hile ve yamukları nelerdir? E, bunlara iyi dikkat edecek. Sütçünün sütünü icabında kontrol edecek. Katır kılını sokacak. Eğer katırın kılı sütü tutuyorsa sütte su yok demektir. Katır kılı efendim sütü tutmuyorsa akıyorsa buna süt kattı ondan sonra vurun abalıyor. Niye kimsenin Allah'ın kullarına şüpheli ondan sonra haram bir şey yedirmesi ve içirmesi caiz değildir. Devlet bir yerde bunun teminatını o insanlara verebilmeli ama dünyada devletler şimdi daha iyi insanları nasıl öldürürüzün peşinde. Onun için, onun için çok ucuza gidiyoruz. وَلَا تَمْنَوْ عَنْهُ اَلَا الْعَذَابِ İnsanın yani surete hali, surette kalan İslamiyeti okuldan peki azabı kaldırmayacaktır. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesi inancımız der ki: "Lâ sagîraten ma'al ısrar ve lâ kebîreten ma'al istiğfar." Bir insan bir küçük günahı yapmaya ısrar ederse, bir insan küçük günahlarda ısrar ederse, artık küçük günah meselesi kalmaz. O günah büyüğe inkılap eder. "Ve lâ sagîraten ma'al ve lâ kebîreten istiğfar." Ama istiğfar ederse bir Günahda kalmaz diyorlar. Hayatın paralası bu. Hayatın paralası bu. Günah küçüktür ya, ondan bir şey olmaz vesaire falan. Yo, küçük günah da ısrar edilirse ısrar büyük günahtır. İstiğfar edilirse peki büyük günahda kalmaz. Şuradaki Yavuz Selim ilk efendim bir abimizin ee, kuzeni yani işte yeğeni olan bir Kukula gidiyor yeni yeni. Başını da kapamış. Öğretmen diyor ki ana, yavrum diyor başını aç diyor. O diyor ki işte öğretmenim açamam diyor. E niçin diyor? E günah diyor. Ya yavrum sen daha küçüksün diyor ya. Sana daha günah, sevap bir şey yok diyor. Sen aç başını yavrum diyor. Açamam öğretmenim diyor. Aç aç bir şey olmaz diyor. Ya, ama öğretmenim diyor, yani Allah cehenneminde yakar. Ya kızım diyor, sen daha çok küçüksün diyor, sana cehennem nerede falan diyor. Sen diyor ki öğretmenim, sen öyle diyorsun ama ben sabahleyin bakıyorum, annem sobayı yakarken önce küçük odunları tutuşturuyor, sonra büyükleri yakıyorlar diyor. Bana bak, senin mayam da bu, benim mayam da bu, tamam mı? İnsan mayasına çekmeli, mayasına... Vamaz auba lüz ziyadatan alazalike ben bu kadar İslam ettim bak bu adam cepheye gidiyor bu mektubu yazdı zat efendim savaşa gidiyor savaşa giden adam'a bak neLER söylüyor Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdik değil mi tek bir mermi atmadan tek bir mermi atmadan efendim 85 bin 90 bin asker Allah Ekber dağlarına dondu gitti Paşa'nın yanlış kararı yüzünden peki evet 85 bin Osmanlı asker tek bir mermi atmadan şehit oldu, dondu gitti o dağlarda. Erzak torbalarından ne çıkıyordu biliyor musunuz? Bu da işin başka bir boyutu. Bizim ya yani konumuza bakan tarafını ben söylemeye çalışıyorum. Erzak torbalarından bir avuç kavrulmuş arpa tanesi çıkıyordu. Bu adamın yediği istiyordur. Evinden yola çıkarken ona efendim yani işte arpa kavuruyorlar. Zaten yok ki. Bir zeytini üç katı yapıyorlardı, Ankara'dan ıslak hayvan denizi gönderiyorlar cepheye, çarık yapsınlar çünkü ayakkabı da kalmadı. Her şey bitti gitti, of of! asıl bunları konuşmak gerekiyor. Şurada bir ibare okunuyor bize, şurada bir namaz kılıyoruz ama bunun maliyeti var ya, rakamlarla ifade edilemez. Deri gidiyor cepheye, e millet kessin kesinde çarık yapsın diye deriyi ateşle közlüyorlar, o hayvan derisini yiyorlar. Sen namaz kılma, sen harama meşgul ol, sen ülkeyi sağ, sen İslam'a teğet geç, öyle mi? Bunun hesabını bir gün soracaklar. El akil, akıllı insanlar ya tekfiil işareti ona yeter mi işaret yeter diyor. Vakratu sureti Kureyşin filmi mahavifi ve mahall istilal a'da'in. Bak savaş diyor tehlike ve ondan sonra her türlü e, korkunun yaşandığı bir atmosfer diyor. Tehlike mantıkalarında, tehlike mantıkalarında ve düşman istilası söz konusu olan yerlerde Lilal Kureyş'ini okuyun diyor. Muجرrada li-ämni İnsanın güvenliği açısından rahat ve mutluluğu açısından bir yani emniyet sübabı gibi bir şey demek istiyor Sultan. Bilav-i Kureyş'ini ihmal etmeyin. ihmal etmeyin. Nusyet-ül adlı kitapta cephede hangi dualar okunacak? Ecdat bunları yazmıştır. Birinci Kıbrıs harekatın sırasındayken ben İmatif okulundaydım. Pazar günleri buraya geliyorduk. O zaman efendi burada pazar günleri vaaz ediyordu. Ha dedi ki hafız olanlar dedi Fetih suresini okusun. Hafız olmayanlar on bir kere Lila ve Kureyşin okusun demişti. Bir Kıbrıs kayani elde edildi ama neler neler neler neler neler neler, neler, neler ne kerametler ne kerametler. Aha şu Efendi'nin oturduğu yerde eskiden oda vardı orada. Amcam Hacı Bilal dedi ki Efendi bana dedi ki diyor rahmetlere söylemişti, bütün cemaati dışarıya çıkarttı Hacı Bilal dedi, çıkarttım dedi, sen de şu kapıda dur içeriye kimseyi sokma dedi. Efendi içeriye girdi kapıyı kapattı, sık sık da soruyor ya yani, ne oldu, Türk ordusu adaya çıktı mı çıktı, çıkamadı mı vesaire. Saat 7'deyken baktım haberle, dinledim haberleri, yok çıkmak mümkün değil, delirdi çünkü alanlar set set yapmışlar. Tabi yani araba vapuru yanaşamıyor ki tanklar karaya çıksın asker çıkartma yapsın vesaire öyle mi dedi ya peki. İçeriye girdi yarım saat o odanın içerisinde kaldı. Yarım saat sonra dışarı çıktı ama üstü başı kan ter içerisinde. Sanki suya düştü çıktı peki. Neticede yedi buçuk haber, ana haber bültenin işte birincisi yedi buçukta oluyor. Radyoyu açtım ve aynı spiker şöyle söyledi beş parmak dağları aşıldı. İneğin almış olduğu, ineğin almış olduğu bir bağ otu yemeyenden bak böyle şeyler sadır oluyor. Anladın mı şimdi? Mirza Masarı i Can-i Canaan, sadattandır, Naxibendiye Hindistan'a gittiğimiz zaman yeni dergide Abdullah Dahi ile beraber yan yana yapıyor kudize sırrı. Onun öyle bir hali vardı ki Hz. ebubekir Sıddık radıyallahu yanımda yanında anıldığı zaman Hz. ebubekir Sıddık böyle resmen bir et yok, resmen ona gözüküyordu. Kale ebubekir Sıddık radıyallahu anh'u değil mi yanında birisi? ebubekir Sıddık şöyle şöyle dedi, dediği zaman Hz. Ebubekir-i Sıddık'ı aynen görüyordu. O kemalat, bak işte bunlara dikkat etmekle hasıl oluyor. Cüneydabad'a de kudretin sırro. Haftada sadece bir kere yerdin. Bir kere yerdi. O kabiliyet bir anda olmuyor. Şimdi sen diyeceksin ki biyolojik kaide, anatomi bilmem ne vesaire bana hikaye okuma. Önce şu hali bir yakala. Ya şu hali bir yakala. Ondan sonra ondan sonra oluyor mu, olmuyor mu? Ondan sonra konuşalım. Pejembakı kırat ve filion ve Peki gece ve gündüz bu lila okuyun diyor. İhda 10 11 kere okuyun. La On yok, on yok, 11 Rakamsal konularda gerekiyor. Rakam mühimdir. 11 ise 11'dir bu. Evet. O var da Filadelfi Mustafa bi, Rasul Ekrem Saat Vasselin hadisinde varid olmuştur. Ne enemmen neselen menzilen kim mesela bir yerde konaklasa, diyelim işte gecelin eskiden gecelin seyahetler yapıldı at sırtında vesaire. Enemmen neselen menzilen kim bir yerde konaklasa, sunma kale âzbi kelimeat ilay tamat minşer <gülüyor> maqalat. Cenab-ı Celle Celal yaratmış olduğu bütün mahlukatın şerrinden peki Allah Celle Celaluhu'nun kelimeleriyle Cenab-ı Celle Celaluhu'ya istiaze ifade eden kelimelerle Mevla'ya sığınıyorum dese desella şey şey'un ona hiçbir şey isabet etmez. Hattar tehale min menzilihi ta ki bulunmuş olduğu yerden kalkıp götünceye kadar. Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Bar kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Osmanlı ordusunun kaptanı ve Dorya Hristiyan ordusunun efendim işte kumandanı. İkisi Preveze'de. Işte şey, Yunanistan'ın Denizler Bakan tarafında bir yerdir orası. Orada savaşa tutuş oldu. Neticede bizim Osmanlı ordusu Dedenin ordusu donanması 150 parça gemi. Hristiyanlar ise 600 parça üstelik rüzgar da onların arkasından bizim yüzümüze doğru esiyor. Onların arkasından bizim yüzümüze doğru esiyor. Rüzgar da aleyhimize. baklar ki durum ciddi. Yani Osmanlı donanması yok olacak gibi. Barbaros Haretin Paşa Paşa'ya Der ki, efendim yani durum çok müşkil, bu rüzgarın durması yani gerekir ki biz yani ilerleyelim bu adamların işini bitirin. Aksi halde yandı keten elva. Barbaros Hareddin Paşa dedi ki, bana çabuk dedi bir bez parçası getirin dedi. Diyor ki şey efendim, Barbaros Hareddin Paşa, bana bir efendim bez parçası getirin. 5 parçasının üzerine şu ayet-i kerime yazdık. كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَذْفِرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ Yeryüzünde nice, yani az kalabalık, az kalabalık efendim, cemaatler vardır ki, topluluklar vardır ki, daha büyük toplulukları mağlup etmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Ben sabredenlerle beraberim. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa dedi ki, bu dedi, bezi dedi, geminin mendrekler arasında gelin bakayım dedi ve geliyorlar. İskiliple Atıp Hoca Rahmetli Kuvayı Berriye ve Bahriye adlı kitabında diyor ki, ondan sonra diyor, ondan sonra rüzgar bizim arkamızdan Hristiyanların yüzüne doğru esince Barbaros Hayrettin Paşa 600 parça gemiyi Akdeniz'in sularına gömdü. Bak silah bitti. Silah mı? Silahın da iş görebileceği nokta var, iş göremeyeceği yer var. Ne demişti? Dua ordusu var, silah ordusu var. Silahla işte iş görürsün eyvallah. Ama dua öyle bir şeydir ki öyle bir şeydir ki esbabı katlar, üzerine basar Mevla'nın ordusu, basar geçer gider. Ama duanın da iş görmesi anahtarın dişlerine mukayet olmaktan geçiyor. Evet. <Gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın teki selamı, gerek dünyada ve gerekse ahirette ve emniyette olmak hidayete tabi olanların üzerine olsun. <Gülüyor> Cenab-ı Hak makbulinden eylesin, mahruminden eylemesi. Şu